Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymet izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihalet Lalegül TV .tr ve Lalegül TV WhatsApp üzerinden göndermiş olduğunuz sorularınızı yine İsmail Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adreslerden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz programlarımızı hem Lalegül TV'nin internet sitesinden hem de sizler için bu program için hazırlamış olduğumuz İlmihal.com.tr adresinden yine geçmiş programlarımızı takip Edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür. Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin. İlk sorumuz hocam. Doktorun verdiği ilacın reçetesinde domuz pankreasından üretilmiştir yazıyor. İlacı bugün aldım. Bir tane yuttuktan sonra reçetesini okuyayım dedim. Ve o an fark ettim. Fakat içmiş bulundum. Bu ilacın hükmü nedir? Ne yapmalıyım? Eczacıya sordum. Muadili olmadığını söyledi. Tek Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve ssalatu vesselamu alâ resûlillâh. Sallallahu ale aleyhi ve sellem ve ba'de. Ee, meselemiz aslında haram ile tedavi başlığı altında kaynaklarımızda incelenen bir meseledir. Ki İbn Hibban'da rivayet edilen bir hadis-i şerifte efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor: "İnne'llâhe لَمْ يَجْعَلْ شِفَائِكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Allah-u Teala Hazretleri size haram kılmış olduğu şeyde sizin için şifa yaratmadı. Bu hadis-i şeriften kaynaklı olarak fukaha iki görüşe ayrılıyor. Bir grup bu hadis-i şerifin zahirini alarak velev ki o şeyde fayda olacak olsa bile yani e, ilaç olarak kullanılsa bile o ki haramdır, onu kullanmanın caiz olmayacağını vurgulamış. Diğer bir grup ise ki Hanefilerde bu çoğunluğu oluşturuyor. Ki bahr var, i̇bn Abidin'de var, Kâsani'de, Veda-i bunu görebiliriz. Burada ise eğer o ilacın veya o tıpta kullanılacak olan o nesnenin başka helal yoldan bir alternatifi yok ise ve onun fayda vereceği de tecrübe ile sabit ise hmm. bu takdirde kullanılabileceği hüküm veriyorlar. Bu hadis-i ise şu şekilde yorumluyorlar. Haramlılık vasfı onda var olduğu müddetçe onda şifa yoktur. Hmm. Oysa bir insan muzdar durumda olsa Açlıkta baş başa kalsa ve yanında laşe eti olsa bu da haramdır. Ama böyle bir insanın o laşe etinden yemesine müsaade var. Hatta yerine göre emir vardır. Hı hı. Oysa haram olan bir şey. Dolayısıyla bu kişi hakkında madem ki bütün kapılar kapanmış, sadece o şeyden fayda umuluyor ve bu noktada da tecrübe var ise o şey bu kişi hakkında haramiyeti bir nevi askıya kalkıyor, rafa kalkıyor dolayısıyla haramlılık vasfı var olduğu müddetçe ve evet, şifa olmaz ama o kişi hakkında artık haramlılık vasfı yoktur bu sebeple kullanmasına müsaade ediliyor e bundan dolayı diyoruz ki bu gibi konularda eğer alternatifi yoksa ve ondan fayda verileceği de e, güvenilir doktorlar tarafından söyleniyor veya tecrübe edilmiş ise bu e, kullanılabilir tabi burada bir de farklı açıdan konuya yaklaşmak gerekir yani bir üreticiler tarafından bir de tüketiciler tarafından. Bizim bu fetvamız tüketicilere yönelik bir fetva. Hı hı. Ee, üreticiye yönelik olarak meseleye baktığımız zaman, e, efendim nasıl olsa haram ile tedavi olabiliyor. E, o zaman benim bunu üretmeninde de bir mahsur yoktur şeklinde algılanabilir. Oysa eğer bu kişinin üretme noktasında başka bir alternatifi varsa bunu bu şekilde üretmesi vebaldir. Yani tüketiciyle üreticiyi fetvada aynı kefeye koymak doğru. doğru olmayacaktır. Hatta bazıları diyor ki bu noktada insanları aslında rahatlatmamak lazım. Hmm. Yani bu gibi ilaçlarda özellikle jelatin kullanılıyor, domuz katkıları kullanılıyor. İşte sualde de olduğu gibi bu noktada eğer insanlar kullanmazlarsa, ee, ve e, üretici olan firmaları bu noktada sıkıştıracak olurlarsa onlar da neticede talebe göre arz edeceklerinden dolayı belki kendilerinde bir mücbir sebep görerek başka alternatif arayışlarına gidecekler. O yüzden bunu genelleştirmemek lazım, çok yaygınlaştırmamak lazım. Ama bununla beraber kişi birebir olarak farklı bir alternatifi yoksa, mecbur kalmışsa da dediğimiz gibi Hanefi kaynaklarında bununla alakalı ibareler bulmak mümkün olacağından dolayı buna fetva verilmektedir. Hı hı. Hocam domuz yağıyla veya domuzun farklı şeyleriyle alakalı böyle bir şey var ama bir de ayı yağı diye bir şey çıktı mesela son zamanlarda hocam, onu da mesela ağrı e, krem olarak kullanıyorlar. E, domuzun bütün eczasından faydalanmak caiz değildir. Evet. Ancak domuz haricindeki e, mahlukattan faydalanma noktasında hı hı. ise bunların faydalanılma şekline göre hüküm değişebilir. Ee, örneğin bahsetmiş olduğunuz ayı eti yenen bir hayvan değildir. Evet. Dolayısıyla eti necistir. Etten neşet yağ da necistir. Hı hı. Ve bu yağın tüketilmesi yani gıda olarak tüketilmesi veya ilaç olarak tüketilmesi caiz olmaz. Hı hı. Ama dediğiniz gibi krem şeklinde kullanılması ise yani vücuda sürülmesi evet. e, bu necis olduğunu kabul edecek olsak bile necis olan bir şeyi vücuda sürmek haramdır diyemeyiz. Hı hı. Yeter ki o şekilde namaz kılmasın. Hatimliyiz. Yani bir insanın ee, elbisesinde ve bedenindeki necasetten temizlilik namaz için farzdır. Mutlak anlamda değil. Hı hı. Yani örneğin sizin üzerinize bir necaset vardır. Ee, şu anda da namazla da mükellef değilsiniz. Namaz kılma noktasında değilsiniz. O necaseti gidermeniz Allahu Azimüşşan emretmiyor. Evet. E, tıpkı e, abdestsizlik gibi abdest almanızı da emretmiyor hı hı. ama bir ibadet ki o ibadette üzerinize necaset olmaması gerekiyor ise ve o ibadeti size farz ise ve onu yapmak için vakitte artık tayin etmiş ise hı hı. bu takdirde o necaseti izah etmeniz size emredilecektir. Evet. Bu açıdan bakıldığında işte bahsettiğiniz hayvanların yağları her ne kadar necis olsa da bunların üzerine sürülmesi eğer bir fayda temini varsa sürülebilir. Ama bilelim ki bu necistir, pistir. Bu şekilde namaz kılmamamız gerekir. Bunun temas etmiş olduğu elbisemizi veyahut da işte vücudumuzun herhangi bir yerini yıkamamız gerekir. Bu bilgi doğrultusunda ve bunu bu konuda hassasiyet gösterilerek işlem yapılacak olursa bununla bir mahsur lazım gelmez. Evet. Buna göre hareket etmek lazım. İnşallah. Yani ee, bir şeyin e, haram olması bir şey, necis olması başka bir şeydir. Şey, evet. Keza e, şöyle de düşünebiliriz. Nice e, haram olan şeyler vardır ki necis değildir. Hı -hı. Nice necis olan şeyler vardır ki onun istimali haram değildir. Evet. Bunları ayırmamız lazım. O necasetin gıda olarak kullanılması haramdır. Hı -hı. E, uyuşturucu maddelerinin kullanılması haramdır ama kendileri necis değildir. Evet. Yani bunları farklı farklı Hayırlı bir delemek lazım. lazım. Evet, evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Elime sahabe hayatına dair kaleme alınmış bir eser geçti. Bu kitabı okudum ancak içinde birçok yerde sahabenin, peygamberin sözü üzerine söz söylediğini gördüm. Bu beni hayrete düşürdü. Ben zannediyordum ki peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam ne söylerse sahabe onu hemen yaparlardı. Zira peygamberin sözü vahidir. Bize çocukken böyle öğretilmişti. Bunu bizim mali hocamıza sordum. Verdiği cevap bunun dünyevi meseleler hakkında olduğunu, uhrevi meseleler hakkında ne söyleyebiliriz? söylerse vahiy olduğunu söyledi. Bu konuya dair malumat verebilir misiniz demişler hocam. Buna benzer bir mesele İmam Rabbani kutse sırru'nun e, ikinci cildinde Allahualem 96. mektup olsa gerek e, bir mektubu var. Mektubun konusu e, ehli sünnet harici olan e, adeta ashabı sövmeyi kendine şiar edinen bir gruptan bahsediliyor. Hmm malum olan bir grup. Bunlar sahabeye sövüyorlar. Hatta sahabenin önde gelen Hazreti Ömer'i tekfir ediyorlar. Ve bu Hazreti Ömer'i tekfir etmelerinde de kendilerince referans almış olduğu bir olay, bir hadis var, bir mesele var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşanmış bir olay var. Ki bu olayı Ehl-i Sünnet camiası da kabul ediyor. Varaka olayı, Kırtas olayı hmm. diye kitaplarımıza geçmiş. Nedir bu konu? Ee, Efendimiz aleyhissalatu vesselam e, ölüm döşeğindeyken e, yanında bulunanlardan kağıt istiyor. Diyor ki bana kağıt getirin benden sonra sapmayasınız diye size birkaç şey yazacağım. Bunun üzerine Hz. Ömer radıyallahu teala an orada bulunuyor ve oradaki diğer eshaf beraber Allah'ın kitabı bize yeter diyor. Ve sonra etrafındakilere sual ediyor. Acaba Efendimiz gerçekten bunu talep mi ediyor? Yoksa ölüm hastalığında olduğundan dolayı hmm. kendisinde bu gibi e, ifadeler sağdır mı oldu? Diye bir tereddüt yaşıyor. Tabi bu tereddüt, bu gitgeller e, uzayınca Peygamber aleyhissalatü vesselam yanından çıkılmasını emrediyor ve ahirete intikal ediyor. İşte bahsettiğimiz bu grup ee, diyorlar ki Estağfurullah Necim suresi ve mayan hava, in huyla vahyun Bu kardeşimizin suali O Peygamber ne söylerse o bir vahidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in kağıt istemesi bir vahidir. Vahiy engellemek köfürdür. Keza Hazreti Peygamber aleyhissalatu Vesselam'ın hezeyanı düşmüş olma ihtimalini düşünmek. Onun getirdiği dine şüphe getirmek anlamında olur ki bu da bir küfürdür. Dolayısıyla Hz. Ömer radıyallahu anh gibi bir güzide sahabeyi e, tekfir etmektedirler. İşte İmam Rabbani Kudsesi biraz önce bahsettiğim bu 2. cilt 96. mektupta bu konuyu ele alıyor. E, ve bu konuyu e, Allahu Alem 8 veya 9 sayfalık bir mektup. E, mukaddimeler halinde yani başlıklar halinde e, meseleye nasıl bakılması gerekir? Bu konudaki şüpheler nasıl izah edilir? Bunlar da örnekleriyle, misalleriyle anlatılıyor. Özetleyecek olursak birinci olarak diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her sözü vahiy değildir önce bunu ispat etmek, bunu kabullenmek gerekir. Hmm. Peki bu Kur'an ayeti Necim suresindeki bu ayet-i kerimeyi nasıl anlayacağız? Diyor ki müfessirlerin de ifade ettiği üzere bu kur'ani olan ifadeler. Ne demek kur'ani? Ahkama taallük eder. Fıkha taallük eder. Hükümler evet bunlar vahidir. Hmm. Ama bunun haricinde Hazreti Peygamberden her sadır olan sözü biz vahiy olarak kabul edemeyiz. Nitekim tarihte bunun çok örnekleri var. Ki e, bununla alakalı e, Tebuk harbinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan izin isteyen bir grup oldu. Savaşa katılmamak üzere. Hı hı. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlara izin verdi. Savaşa gelmemeleri noktasında bunlara ruhsat verdi. Tövbe suresinde affallahu anki lime ezin de ayeti kerimesi inzal buyurdu. Allah seni affetti affetsin. Niçin onlara izin verdi? E, bu da gösteriyor ki demek ki Hazreti Peygamberin her ifadesi vahiy değildir. Evet. E, nitekim burada e, düzeltildi. Yine bununla alakalı İmam Rabbani ikinci mukaddim olarak e, Allahu Azimüşşan e, Ali İmran suresinde peygamberine diyor ki sahabeyle müşaverede bulun ve şavirhum fil emir. İşlerinde onlarla meşverede bulun. Eğer her sözü vahiy olsaydı vahiy meşvereye açılabilen bir olay mıdır? Değil. Bir olgu mudur? Öyle bir şey yok. La eldir. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey söylediği zaman e, gerek savaş taktikleriyle alakalı gerek işte e, belli e, meselelere dair sahabe sorar ya Resulullah bu vahim midir yoksa kendi iştihadınız mıdır? Hmm. Eğer vahiyse diyecek bir şey yok ama iştihadınız ise görüşünüz ise tecrübeye binaen bunu söylüyorsanız o zaman bu konuda bizim de tecrübemiz var diyerek kendileri fikir evet. beyan ederler. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir Harbi'ndeki esirler hakkında meşverede bulunuyor. İşte meşvere neticesinde çoğunluğun görüşü affedilmesi fidye mukabilinde. Hı hı. Hazreti Ömer karşı çıkıyor. Bunlar Allah'ın düşmanıdır. Bunlar bize eziyet ettiler. Bunların hepsinin öldürülmesi gerekir. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam o noktada Hazreti Ömer'in değil diğerlerinin görüşü doğrultusunda serbest bırakmayı Çoğunlar tercih ediyor. Göre. Hı hı. Ona göre hareket ediyor. Hı hı. Ve yine bununla alakalı 3-4 tane peş peşe sıralamasıyla ayet-i kerimeler iniyor. Hz. Ömer'i teyit eden ve İbn-i rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki eğer bir bela inseydi o bela Ömer ve e, Hazreti Said'den başka hepimize isabet edecekti. Hazreti Said, Hz. Ömer gibi öldürülmesini söylemişlerdi. Hmm. Demek ki peygamberin her sözü vahiy değildir. Kur'ani olan ahkama taallük eden sözleri evet vahiydir. Hmm. Ama onun haricinde yine mektubatta değil de farklı <gülüyor> eserlerde var. Medine-i Münevvere'de bakıyor hurma ağaçlarına aşı yapılıyor. Ne yapıyorsunuz? İşte aşı yapıyoruz. Bunu yapmasanız diyor. Sahabe de bunu kabul ediyor. Aşı yapmıyorlar, aşılamıyorlar o sene. Ve o sene mahsul olmuyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'e gelince ve tüm ve entüm alevne bi umuri siz bu işleri benden daha Hayır. iyi bilirsiniz diyerek <gülüyor> demek ki vahiy neticesiyle değil beşeri ifadesiyle bunu kullandığı da ortaya çıkmıştır. Hmm. Ee, peki Hazreti Peygamber yanılabilir mi? Unutabilir mi? Ee, İmam Rabbani diyor ki 3. mukaddimesinde evet diyor o peygamberdir ama peygamberliğin yanı sıra bir insandır. Hmm insanlılığı neticesiyle unutma imkanı vardır, yanılma imkanı vardır. Bununla alakalı Buhari'de rivayet edilen bir hadis-i şerif ki Zülye'den diye geçen bir hadis-i şerif. Efendimiz ve vesselam 4 rekatlı bir namazı iki rekatta selam veriyor. Orada bulunan bir zat, eee diye eee mülakkap olan bir zat, "Akasuratu salatem te ya Resulullah. Namaz mı kısaldı yoksa unuttum mu ey Allah'ın Resulü?" diyor. Yani dört rekat kılman gerekiyor. Belki bilmiyoruz bir vahiy gelmiştir, namaz kısalmıştır diyecek bir şeyimiz yok. Yoksa unuttum mu? mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hiçbiri olmadı. Ne kısaldı ne de unuttum. Yani dört rekat kıldığına o kadar emin. Hmm. Onun üzerine yanındakilere bakıyor, yanındakiler diğer zatı teyit edince Hazreti Peygamber kalkıyor, iki rekat daha ilave ediyor. Demek insandır, unutma ihtimali olabilir. Peki onun bu unutma ihtimali, onun getirdiği şeriata bir noksanlılık mıdır? Hayır. Peygamberin unutması, yanılması değil, yanılgı üzerine karar kılmasıdır bu şüpheyi ihtiyaç eden. Ve Hz. Peygamber yanılgı üzerine karar kılmaz, vahi ile teyit edilir, düzeltilir. Evet. Yanlış yaptıysa o yanlışı Yanlış. doğrultulacaktır. Yani bütün bunlarla meseleye bakmamız gerekir. Şimdi arkadaşımızın ifadesinde işte sahabe hayatında bakıyoruz. Hazreti Peygamber bir şey söylüyor. Sahabe ona hmm. cevap veriyor. Veyahut da şöyle değil de böyle yapılsa daha iyi olmaz mı diyor. E, bu olabilen şeylerdir ki zaten hmm. Efendimiz o ashabıyla meşvere yapmakla da emir emrolunmuştur. Hmm. E, bunu yapmıştır. E, bu sebeple konulara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bize anlattığı gibi Ehli ilmin bize anlattığı gibi oradan gelen kaynaklarla bize anlattığı gibi meselelere bakmamız gerekir. Yoksa Kur'an ayette kerimlerin zahiriyle, hadis-i şeriflerin zahiriyle hareket edecek olursak, burada herkes kendi kafasına göre bir yorum yapar. Ee, sizin bilginiz benimkinden farklı, benimki sizinkinden farklı olduğu için çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. O yüzden bu konuda ehil olan müştehit imamlarımızın, müfessirlerimizin, muhaddislerimizin meseleyi talil ederek bize sunmaları. Bizler müştehit değiliz. Evet. Bunu bu şekilde algıladıktan sonra Allah'ın izniyle hata yapma ihtimalimiz olmaz. Çünkü müştehit hata dahi yapsa o ondan dolayı ecir alacak. Hı -hı. Ve hata yapmış olsa bile bizim onu taklit etmemiz bizim için memurdur. Yani evet. yapmamız gerekir. Yani fıkıhta böyledir. Tabi tasavvuf durumu biraz daha farklı. Hı -hı. Çünkü tasavvufta hata yapan, mutasavvufa, Belki makamı itibariyle, sekir hali olması itibariyle mazur kabul edilse de o kişiyi taklit etmek mazur et, e, kapsamına girmeyecek. Ama e, dini mesele de fıkhi mesele böyle değildir. Orada müştehit hata da yapabilir, isabet edebilir. İsabet ederse iki ecir. Hata edecek olursa yine bir ecir alacaktır. Ve bizlerim onları taklit etmesi ki gerekir, aksi takdirde zaten biz dinimizi öğrenme imkanımız olmayacaktır. Evet. Zaten bize örneğimiz Hazreti Peygamber Ali Aleyhissalatu vesselam olduğu için e, yani bu tip şeylerin hepsinde de bir hikmet olduğunu görmüş olduk. Günümüz yaşantımıza da hep her şeyimizi ona göre ayarlamamız lazım. Çünkü o bizim tek örneğimiz. Bu yaşananlar da onun bir göstergesi aynı bir zamanda. De şöyle hocam. bakmak gerekir. İmam Rabbani o konuyu anlatırken diyor ki yani sen bir şey söylüyorsun ama söylediğin söz nereye gidiyor? Yani biraz önceki bahsettiğimiz grup Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşlarına hakaret ediyor. Evet. Onun dostlarına hakaret ediyor. Yani peygamberi istisna ediyorlar. Peygamberin peygamberliğini kabul, kabul ediyorsun. Ediyorlar. Ama peygamberin arkadaş seçiminde hata ettiğini söylemiş oluyorsun. Ve Ki Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle yeryüzündeki ümmetlerin en hayırlısı Hz. Peygamber'in ümmeti. Evet. Ki bunu Kur'an nasıl açıkça ifade ediyor ve bu ümmet içinde en faziletli olan da efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde bulunan ashab-ı kiramdır. Evet. Ve o ashab-ı kiramın hepsinin ittifak ettiği Hazreti Ebubekir ki Hazreti Ebu Bekir Allah Resulü'nden sonra halife olarak o makama getirilmiş evet. ve bütün asabiyyet etmiştir. Ve o Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer atamıştır kendisinden ya. sonra. Yani bu kadar şeyleri üst üste koyacaksın. Bütün bunları görmezden gelerek sen tekfirde bulunacaksın. Bu doğru bir şey değildir. Kişinin bu yaklaşımı aslında Hazreti Peygamber'i sorgulamaktır. Artı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, orada gerçekten bir kağıdı talep etmesi, vahiyle olsaydı, sükut etmesi, bu konuda ısrarcı olmaması düşünülebilir mi? O peygamber ki peygamberliğini tebliğ etmekle memurdur. Ya, dünya bir araya gelse, o, o vazifesinden asla geri adım atması düşünülemez. Karşısında Hı. değil Ömer binler toplansa yine vazgeçmeyecektir. O ki bunu ısrar etmemesi dahi bunun vahiy olmadığını Kesinlikle. göstergesi o anda işte sekeratül mevti olmadan kaynaklı bir takım ifadeler. Ve Hazreti Ömer'in öngörüsü yani fitneye sebebiyet verme noktasındaki öngörüsüyle bunu engel olması ki zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hı. bunu talep etmemesi. O yüzden yani söylediğimiz sözü sadece mücerred odaklı olarak değil, nerelere gidiyor, neleri kapsıyor bunu düşünerek meseleye bakacak olursak daha temkinli konuşmamızın gerekli olduğunu anlarız. Buradan şunu da çıkartıyorum hocam. büyüklerimizin, alimlerimizin bizim hayatımıza ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu aynı zamanda görüyoruz. Çok yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin yapmış susun. olduğu bu mukaddimeler bizlere yani farklı bir Yol açıyor yani bize o şekilde düşünüyor olabilirik evet. ama e, onun bu düşünceleri, bu aktarımlarıyla bizlerde farklı bir şekilde düşünmeye başlıyoruz. Yani, e, böyle bir e, anlatım olmasa mücerret olarak bakarsın hakikaten peygamber bir şey istedi sen engel oldun bu olacak bir şey mi? Ya peygamberi soluyorsun, şeyler söylüyorsun gibi. Gibi yani ama işte bunun evet. arkasında e, neler var, hmm. arka tarafında neler var bunu iyi algılamak gerekir. Aksi takdirde dediğin gibi hataya düşme ihtimali çoktur. Evet. Bakın günümüzde. Ee, hani kendilerini mezhep üstü olarak gösteren bazı gruplar var. Ee, selefi olarak ad ediyorlar. Bize işte Kur'an'dan biz hüküm çıkartırız. Hadis-i hüküm çıkartırız. Oysa çoğu Arapça bile bilmez bunların. Ee, ne yaparlar? Okuduğu kitaplar kendilerine ne diyorlarsa onu, hare onu söylerler. Yani okuduğu kitapları taklid ederler. Evet. Yani Ebu Hanife gibi, İmam Şafii gibi, Ahmed İbni Hanber gibi, İmam Malik gibi ümmetin ittifak ettiği müştehit imamları bir kenara koyarlar alim olup olmadığı bile tartışmalı olan kişileri kendilerine Çok rehber aynen. ediniyorlar. Ve bununla da onların ötesine geçtiğini söylüyorlar. Yani bu nasıl bir söylem? Nasıl bir eylem? Bunu iyi düşünmek gerekir. Dolayısıyla yani bir insan illaki tesirlenecektir. Ders okurken arkadaşlarımızla fükel mukaren yapıyoruz talebelerde. İşte Ebu Hanife Rahimullah böyle demiş, Ebu Yusuf böyle demiş diyoruz. E şimdi o konuyu tallederken ederken Ebu Yusuf'un e, haklılığını ispat edebilme adına onun adına e, alimlerin yorumlarını beyan ediyoruz. Hmm. Ama bir empati kurarcasına yani ispat edercesine onu anlatınca talebeler diyor hocam diye Ebu Yusuf haklı. Evet. Şimdi tamam kapatalım, gel bir Öbür de Ebu Hanife de. tarafını dinleyelim. Ha, şimdi de Ebu Hanife haklı oluyor. Hmm. İşte bu yönlendirmeyle alakalı. Hmm. Yani seni insan nasıl yönlendirirse ehlinim olan kişi o tarafa doğru evet. gidebiliyorsun. O zaman bizim demek ki bu noktada mukarenetimiz, bu noktadaki bilgimiz bunları tam anlamıyla anlayabilecek kapasitede değiliz. O yüzden mecburuz biz müştehit imamlarımızın hmm. konulara bakışını anlayabilmek. Onların bakışlarını bile anlamaktan acizken asıl kaynaklardan hüküm çıkartmak nerede bizden nerede olacak? Evet. Bunu yani haddimizi bilirsek Allah'ın izniyle hata yapmamız çok az olacaktır. Evet inşallah hocam. Tamam. Devam ediyoruz hocam. Bir diğer e, sorumuz. Kayınvaliden vefat etti. Kayınbabam başka bir kadınla evlendi. Bu kadın benim hanımımın üvey annesi oluyor. E, sorum şu. Bu kadın benim kayınvalidem olur mu? Yani mahrem mi? Aslında e, bu mahremiyet meselesini biz... Daha farklı hmm. programlarda incelemiştik. E, i̇ki türlü mahremiyetten bahsetmiştik. E, birincisi müebbet olan mahremiyet, ikincisi muvakkat olan mahremiyet. Muvakkat mahremiyet demek bir nedenden dolayı evlenme yasağı vardır. Ama o neden kaldırılacak olursa o yasak da kalkacaktır. Evet. E, ne gibi? Kişinin hanımı varken hanımının kız kardeşiyle evlenebilmesi hmm. gibi. Veya hanımının teyzesiyle halısını alabilmesi gibi veya evli bir kadınla evlenmek gibi. Bunlar mahremiyet çerçevesinde muvakkat olarak değerlendirilir. Bu ama bizim bildiğimiz gerçek anlamda bir mahrem değildir. Yani yanında açılıp saçılması mübah olan kadın anlamında değil, evlenmesi bir maniden dolayı yasak olan. Ama o maninin kalkma ihtimali olan bir mani, geçici mahremiyet. Müebbet mahremiyete baktığımız zaman müebbet olan ki bizim anladığımız gerçek anlamdaki mahremiyet budur. Hurrmet aleyküm ayet-i kerimesiyle beyan edilen bu mahremler genelde üç kısmı ayrılır. Karabetten yani akrabalık bağından kaynaklı olan mahremler. Sıhriyet, dünürlülük, dünüşlülük, hısımlılık diye ifade ettiğimiz evlilikten kaynaklı olan mahremlik bir de rada dediğimiz sütten kaynaklı olan mahremiyettir. Ee, sual, kardeşimizin suali bunların ikinci mertebesi olan sıhriyetten, yani evlilikten kaynaklı olan mahremiyete dairdir. Peki nedir bunun kuralı? Bunun kuralı şudur. Bir adam, bir kadınla nikahlandığı zaman veya bir kadın, bir erkekle nikahlandığı zaman, erkeğin akrabası kadına, kadının akrabası erkeğe Akraba olacaktır, hmm. mahrem olacaktır. Akraba yani e, halk arasındaki akraba yoksa gerçekte bir karib, e, zirahim anlamında değil. Evet. Mahremiyet oluşacaktır. Hmm. Bu mahremiyet erkek açısından farklı değerlendirilir, bayan açısından farklı değerlendirilir. Erkek açısından bu mahremiyet mücerred nikahla gerçekleşir mi? Kadın açısından bu mahremiyet mücerred nikahla gerçekleşir hmm. mi? Bu ikisini ayırmamız gerekir. Kadın açısından baktığımız zaman bir bayan bir erkekle evlenecek olsa yani sadece bir nikah kıyacak olsa velev ki cinsel anlamda birliktelik daha henüz yaşamamış olsalar bile erkeğin üst soyuyla az soyu kadına mahrem olur. Evet. Yani bu şu demektir kadının adamın babası dedesi, dedesinin babası Hı -hı. yukarsa veya çocuğu, torunu, torunun çocuğu aşağısı mücerre, nikahla bu bayana mahrem Hı -hı. olacaktır. Peki aynı olayı erkek açısından düşündüğümüz zaman erkek açısından iki aşama vardır. Nikah yapması ve beraber olması. Hı -hı. Nikah yapması birinci aşama kadının üst soyunu mahrem kılar. Hı -hı. Beraber olması ise az soyunu mahrem kılacaktır. Yani dolayısıyla bir erkek bir kadınla nikahlandı ve nikahın hemen akabinde ayrılacak olsalar, beraber olmasalar o kadının üst soyunu alamaz, anasını alamaz. Evet, bitti. Ama az soyuyla evlenmesi mümkün mümkün. Ama o adam kadınla nikahlansa ve beraber olsa artık alt soyunu da alamayacaktır. Hmm. Şimdi şu halde diyor ki, benim Kayın e, babam yani kayın valide vefat etmiş evet. anladığımız kadarıyla hanımının annesi vefat etmiş hı hı. hanımının babası başka bir bayanla evlilik yapmış şimdi o kadın açısından düşündüğümüz zaman yani o hani yeni gelen kayın valide üvey kayın valide diyelim onun açısından düşündüğümüz zaman bir erkekle evlenmiş erkekle evlendiği zaman erkeğin üst soyuyla az soyu o kadına mahrum olur ama bu kadar oysa damat yani erkeğin damadı, kızının kocası erkeğin al soyu değildir. Kızının kocasıdır Hı -hı. çünkü kızıdır al soyu. Bunlara ise bu sirayet etmeyecektir. Yani bizim biraz önceki kuralımızı burada işletemeyeceğiz. Evet. Dolayısıyla bu kadınla bu damat tamamıyla birbirlerine yabancıdırlar. Hı -hı. Mahrem değillerdir. Evlenebilir mi şu an için? filvaki vaki de evli olduğu için evlenemez. Hı -hı. Ama evli olmasa, kocası onu boşasa veya kocası ölecek olsa onu almasında mahsur olmayacaktır. Hmm. Hatta hanımı duruyorken bile Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre almasında yine mahsur olmayacaktır. Dolayısıyla bundan kaçınmak gerekir. Bahsettiğimiz bu kuralları eğer e, ezberleyici olursak evet. mesela daha basit bir hale gelir inşallah. İnşallah hocam. Bir başka sorumuz hocam. Ee, yaşı geçen bir insan maddi zorluklar yüzünden ve bazı sebeplerden dolayı bu yaşına kadar yaşıda 33 olmuş, evlenememiş. Ve şu anda da evlilik için maddi durumu hiç yeterli değil. Bu kişinin bir yakını tarafından kredi çekilip evlendirilmesi caiz midir diye sormuşlar. Rabbim bu kardeşimiz ve bu kardeşimiz gibilerine tez zamanda yardım eylesin inşallah. Aa, inşallah. Ee, tabii taraflara da insaf nasip eylesin çünkü... Evlilik aslında çok zor bir müessese değil. Bunu zorlaştıran tarafların aileleri oluyor, istekler oluyor. İstekler belli merhallere ulaşınca da bu ciddi anlamda maddi bir külfet halinde olarak karşımıza çıkabiliyor. O yüzden burada toplum olarak bu noktada eğer duyarlı olursak bu gibi suallerle de pek karşılaşmayız. Peki kardeşimizin sualine cevap verecek olursak ne diyebiliriz? Diyor ki evlenmek istiyorum, yaşım geldi ancak evlenemiyorum, maddi imkanım yok. Krediye müracaat etsem caiz olabilir mi? Kredi faizli bir sisteme girebilir miyim? Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki nikah benim sünnetimdir. Bu hadis-i şeriften istilal ederek fukaha diyor ki evlenmek kişinin Konumuna göre farklı hüküm alabilir. Bazen vacip, bazen sünnet, bazen de mekruh olur. Hı -hı. Şöyle ki bir insan düşünelim, maddi imkanı yerinde evleneceği hanıma bakabilir her yönüyle. Hı -hı. Ve evlenmemesi durumunda da harama düşecektir. Böyle bir kişinin evlenmesi vaciptir. Hı -hı. Eğer harama düşme durumu yok, mutedil bir konumda ise ve alacağı hanıma da bakabilme imkanına da sahip ise, zulmetmeyecekse bu kişinin evlenmesi sünnettir. Hadis-i herifte mesul Hı -hı. olan kişi. Bunun bir tık altına geldiğimiz zaman e, zulmetme korkusu var, endişesi var, hanımına bakamayacak her yönüyle sıkıntı çekecekse böyle bir kimsenin evlenmesi ise mekruh olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada bir parantez içinde şeyi sorayım hocam. Mekruh ve vacip kısmı var ya hocam. Evet. Şimdi zengin adam evlenme imkanı da var. Ama yani kendi sıkıntılarından dolayı veya psikoloji karakterinden dolayı kadına, eşine zulmetmekten korkuyor. Bu durumda. Aynı olaydır. Aynı Zaten mı? bir bütündür. Yani benim imkandan kastettiğim sadece hmm. maddiyat değildir. Anladım. Ee, yani evlilik hukukunu yerine getirebilecek kuvvete sahip bu dediğiniz gibi eh, ahlaki yapı olarak da, hmm. karakter yapı olarak da, maddi imkan olarak da bir bütündür. Tek olarak ele alınmaz. Evet. Yani dediğiniz gibi insanın maddi imkanı vardır ama ahlak olarak zulmedici bir ahlaka hmm. sahiptir. Böyle bir kimsenin evlenmesiyle kesin kadına zulmedeceği biliniyor ise bu kişinin evlenmesine de Ama tabii. harama da düşüyorsa işte orada böyle değişim, bir durumda he, e, tamam. harama da düşme konumunda olsa burada şöyle bakılacak. E, elbette bu e, bir haramı def etmek, bir maslahatı celbetmekten etmekten evladır. Hı hı. Ama bu noktada bu kişiye farklı tavsiyeler vardır. Evet. E, nedir o farklı tavsiyeler? İşte e, mekruhtur diyoruz ya bu evlenmesi hı hı. kadına zulmetecek. Üçüncü bir şahsın hakkı işte oruç tutmak suretiyle. E, nefsini köreltecek Körel. bir takım eylemlerde bulunmak suretiyle e, kendisini o şeyden uzak tutmak veyahut da madem ki ahlakıyla alakalıysa onu düzelterek e, o problemi kendinden kaldırarak evlilik müessesine girmek evet. Dolayısıyla yani evlilik meselesini tek bir kalem olarak ele almak doğru değil. Kişinin konumuna göre durumuna göre hukuksal olarak farklılık arz edecektir. Hmm. Ama ne olursa olsun bir insanın harama girmesiyle beraber evlilik yapmasına ruhsat verilemez. Hmm. Yani kredi kullanmak masa bildiğimiz bir haramdır, evet. faizli bir sistemdir. Bu velev ki evlilik gibi sünnet olan veyahut da teşvik edilen bir amaç için olsa bile buna asla ruhsat verilmez. Bu doğru bir şey değildir. Dediğimiz gibi yani farklı şekillerde de bu olabilir. O maddiyata çok fazla ihtiyaç göstermeyen veya çok fazla talep olmayan kişiler aranabilir. Bu şekilde insanlardan belki bu noktada yardım talep edilebilir. Yani maddi ve manevi olarak bu noktada Hı. destek olun diye. Ama faizli bir müesseseye gitmesine ki zaten ifadesinde kendisi de değil bir arkadaşı yardımcı olacak diyor. Benim için çeke kredi çekecek. Yani diyor. o arkadaş kredi çekme yerine ki bu krediyi bu ödeyecektir neticede bir borçlanmadır. Bunun borç alması, Karzı Hasan müessesesini bir nevi yani yürürlüğe sokmak bu kişi için elzem olacaktır. İşte maalesef bu zamanda da böyle kişileri bulmak çok da zorlaşıyor. Bir de özellikle evlilik yapılırken karşı tarafın istekleri erkekler çok mağdur oluyor bu anlamda evet. yani evlenirken maddi anlamda neden 10 tane bilezik işte evin eşyaları o katlar riyatlar derken bayağı bir sıkıntılar yaşanıyor. Aslında burada iki tarafta birbirine e, toleransı davranmış olsa e, birbirlerine yani karşı tanışmış yani bir olsa çok basittir. İki evet. tarafın bir araya gelerek iki tane şahitler huzurunda icap ve kabulü hmm. aktetmeleridir. Yani çok basit bir olaydır. Bunu zorlaştıran taraflardır. Yani tarafların evet. belki aileleridir. Taraflar bile değildir. Yani bunu işte ne derler, e, ne olur gibilerinden. işte e, isteme ayrı olacak, söz ayrı olacak, nişan, nişan ayrı olacak, düğün ayrı olacak. Ki hepsi de düğün gibi olacak. E, bunlar ciddi anlamda bir külfet. İşte isteme elbisesi farklı, söz elbisesi farklı, nişan elbisesi farklı. Ki yani neleri görüyoruz, duyuyoruz bir elbise... Ömründe sadece bir kere giyilmek üzere alınıyor ve büyük paralar ödeniyor evet. ki ömründe sadece bir kere giyilecek. başka bir zamanda giyilmeyecektir. Yani bunlar ciddi anlamda. Ömrü boyunca insanlar. onu kul şey yapacak hocam. Ama konuşacak. konuşacak sadece. Evet. Yani oysa bunlar insana huzur getirmez. Maalesef. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, e, evlilik dört şeyden dolayı yapılır. Bunların dördüncüsü ki dindarlılıktır. Hmm. Bu sadece kadın için geçerli değil, erkek e, için de geçerlidir. Değil. Ki dindarlılıkla eğer bir evlilik yani eş seçiminde kişi bunu gözeterek eş seçecek olursa, bir bayan veya bir bayan erkeği bu şekilde seçerse orada huzur olur, mutluluk olur çünkü saygı olur. Ama diğerleri işte güzellik elde edene kadardır, elde ettikten sonra bitecektir. Mal mülk asla insana huzur getirmez. Belki daha fazla huzsuzluğa sebebiyet verir. Nesep yönüyle fakirlenme de karşı tarafın seni ezmesine sebebiyet verir ki bunlar hepsi dünyevidir ki dünyada bile huzur vermez. Hı hı. Ama dindarlılık, ahlak evet. hem dünyadaki kişiye huzur verir hem de kişinin ahiretini kazanmasına sebebiyet verir ki Rabbim ümmeti Muhammed'in yuvalarını bu kriter üzerine kurmasını nasip etsin. An. Kurulmuş olan yuvaları da bu tarzda, bu şekilde olmalarında noktasında da Rabbim cümlemize muvaffakiyetler ihsan Amin bizi. inşallah. Yani ben buradan teşekkür edeyim o zaman hocam. Hem eşime hem ailesine. Biz evlenirken yani doğru düzgün imkanımız da yoktu. Ee, hiçbir şey istemediler. Yani olan neyse onunla yapalım dediler. Ve sonrasında da yani şu zamana kadar hala borç ödeyerek belli bir noktaya geldik. Elhamdülillah bu anlamda da her iki tarafında ailenin de ve erkeğin de kadının da bu anlamda duyarlı olmasını buradan tekrardan yenilemiş olalım. Allah Aynen. bu şekilde olanlardan razı olsun Amin inşallah. Allah razı olsun. Bir diğer sorumuz hocam. Ee, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bizim yörede dişi iğneyi erkek boğaya çektirme akabinde erkek hayvan sahibi bizden para talep ediyor. Vermemiz doğru mu? Alan kişiye haram olur mu? Mesela bu erkek hayvan sahibine para yerine bir çuval hayvan yemi verse caiz olur mu? bu mesele kaynaklarımızda asbuteis olarak geçiyor. Yani erkek hayvanı, dişi hayvanına birleştirme mukabilinde ücret alma ve bunun caiz olmadığı. Çünkü döl netice itibarıyla mal değildir, mütekavim olan bir mal değildir ve kişinin bu bağlamda ücret alması da caiz değil. Yani bunun üzerine bir akit yapmak caiz değil. Ama günümüzde bu yaygınlık kazanmış ve yapılması gerekiyor. Hatta Entegre sisteminde daha farklı şekilde de yapılabiliyor. Burada iki şekilde bir işleme müracaat edilebilir. Birincisi kardeşimizin sual ettiği gibi köylerde bu oluyor. Bir akit olarak değil yani bir anlaşma olarak değil de bir vaatleşme gibi, bir sözleşme gibi. Yani ben hayvanla işte bir çuval yem alıyorum ama almayabilirim. Senin böyle bir beklentin olsa da vermeme hakkım da var şeklinde olursa zaten bu bir akit olmaz. Bunda bir sıkıntı olmayacaktır. Hı hı. Bir hediye kabrinden. Eğer bir akit olarak yapılacaksa, bir alışveriş tarzında yapılacaksa bunu o zaman bir kira sistemi olarak düşünebiliriz. Orada da kiraladığımız kişi o erkek hayvanın sahibi. Hmm. yani gidecek hayvanını ahırdan alacak getirecek bir eylemde bulunacak bir işlemde bulunacak bu kadar bir zaman harcayacak bu zamana mukabil ücret vereceğim ona hmm. yoksa onu işlemek deliğinden dolayı değil. değil de yani sen işte git hayvanını getir buraya benim hayvanımda döllenmesini sağla ve tekrardan hayvanı yerine ulaştır bunun mukabiline sana 5 lira para vereceğim lira günlük ne kadar 150 lira verin gibi sana veya gibi. şu kadar saat ne kadar çalışıyorsa o kadar bir hmm. ücret verme şahsi kiralama olarak bu tarzda düşünülebilir. Evet. Bu işlemleri yapsın diye. Hı. Yoksa bizatihi hayvanın birlikte olmasına mukabil bir ücret olmaz. olmaz. Evet, Bunu bu şekilde de. çözme imkanı vardır. önemli. Bir diğer sorumuz hocam son sorumuz. Deri meste üç parmaktan daha fazla bir yırtık delik olursa bu deriden başka herhangi bir şeyle yama yapılabilir mi? Şimdi mest ayağı giyilen meste aranan belli başlı özellikler Hı. vardır. Bu özellik Hanefi fıkhında ee, mücellet olması veya müna'al olması. Ebu Hanife rahimullahın görüşü. Yani ya tamamının deriyle örtülmüş olması veyahut da tabanının derilenmiş olması. Ee, İmameyn, İmameybusu ve İmam Muhammed e, çorabı da mes olarak kabul ediyor. şafiler Ebu Hanife gibi en azından alt tarafın e, nailenmiş olması. Hanbeli ve Malikiler de İmameyn gibi çorap üzerine mes'i e, caiz görüyorlar. Ancak tabi bu çorap bildiğimiz klasik bir çorap değil. Belli başlı şartları olan bir çorap. Nedir? Her şeyden önce delik olmaması. Hı. sualle alakalı. Onun bir şeyi var mı? Sınırı var mı hocam? Sınırı var. Konu hı. Söyleyeceğiz onu da ki bu tamam. delik e, üç parmak deniyor. Hı hı. E, eğer parmakların bulunmuş olduğu ise hangi parmağın ise o parmakla beraber üç parmak. Hı. Ama farklı alanlardaysa ayak parmaklarından en küçüğün miktarınca üç parmak şeklinde e, kitaplarımızda meskürdür. E, ondan sonra e, topukla beraber, kaapla beraber ayağı örtmüş olması e, mukavemetli olması yani suyu derhal altına ulaştırmaması hiç su geçirmemesi değil deri evet, dalosu da getirebilir yani evet. su getirebilir ama elin ıslaklığını derhal alta ulaştırmaması bir de belli bir mesafe yürümeye muktedir olması ki bir fersak diye kitaplarımızda geçer 3 mil bu da takrib olarak 5,5 kilometrelik bir mesafe. Hmm. Bu kadarlık bir mesafeyi yürüyebilme de mukavemetine sağ, yani sağlamlık açısından sahip olması bir de giilen ayakta bağlamaksızın ayakta durabilmesi şu demek değildir. Yani kenara koyduğun zaman kendi kendine ayakta durabilecek değil de ayağımıza giydiğimizde herhangi bir bağlama yapmaksızın ayağımızda duracak, duracak. bir hmm. konuma sahip olması. Bu vasıflara haiz olursa mes kullanmak caizdir. Hatta Ebu Hanife Rahimullah'ın ahir ömründe imameyinin görüşüne rücu ettiğini Saraksi mefsudunda beyan ediyor. Ki bunu da şu şekilde anlatıyorum. Ebu Hanife son Ölüm hastalığındayken kendisini ziyarete gelenlere insanları men ettiğim şeyi kendim yapar oldum diyerek bu konuyu kastediyor. Çünkü daha önceden meslin illaki deriyle e, altının e, naallenmiş olmasını şart koşarken Hı -hı. daha sonradan e, böyle olmasını şart koşmadığı anlaşılıyor ki hatta Hanefi mezhebinde de tercih edilen görüş budur. Yani dediğimiz gibi sakin olursa, kavi olursa, suyu derhal altına ulaştırmazsa bundan mes kullanmak caizdir. Hı -hı. Peki kardeşimizin sualinde diyelim ki üç parmaklık bir delik var. Evet. E, bu delik onu mes olarak kullanmaya engellir. Yani. O deliğe yama koysak hı hı. E, bu yamalanmak suretiyle bu mesi kullanmak caiz olur mu? Elbette olur ancak o yamaladığımız alan yani o yama olarak koyduğumuz şey üzerine mes yapılabilir olmalı yani biraz önce bahsettiğimiz mes şartlarına haiz olmalı yani oradan iple dikersin su girer yani, yani su şeyle... girmesi değil hani biraz önce bahsettik ya çorap üzerine mesle aradığımız çoraptaki bir liyakat var ya evet, evet. hani kalınlılık sakın olması hmm. o derecede oraya bir şey olması hmm. yoksa i̇nce çok şey. şeffaf ince bir şeyin konulması anlamında Anladım. değil bunu belki açıkça kitaplarımızda görmesek de bir tahriş yoluyla bunu ifade edebiliriz e, çünkü yani orası açık olduğu için mesle engeldir Oranın kapalı olması ise mes yapılabilme konumuna sahip olan bir şeyle olabilir. Aksi takdirde açık hükmünde olacaktır. Dolayısıyla hatta fetvadaki hoca efendilerle bu konuyu da konuştuğumuzda da buna karar vermiştik. Ee, diyoruz ki en azından e, o yırtık olan yere yama deriden olursa bir sıkıntı olmaz. E, kumaştan olursa da o kumaş mukavemetli bir kumaş olursa yine sıkıntı olmayacaktır. Veyahut da iple onları birbirlerine bitiştirmek suretiyle de dikerse zaten ona yama denmez. Dikiş denir ki bunda da bir sıkıntı olmayacaktır inşallah. Evet. O zaman e, üç parmak deliğin altındakini de kullanılabilir. Herhangi bir evet. sıkıntı olmayacaktır. Olmayacak. Onu da belirtelim hocam. Evet. Çok teşekkür hocam. Allah razı olsun. Allah Son olarak dual bağımından. E, Rabbim hakka hak bilip tabi olmayı, batılı batılı bilip kaçınmayı cümlemize nasip etsin. E, sapmaktan, sapıklığa vesile olmaktan veya bu konuma hadim olmaktan da cümlemizi muhafaza eylesin. Anladım. Yine bu vesileyle Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin Anladım. inşallah. i̇nşallah. Birçok kardeşimizin, dostumuzun selamları da var üzerimize hocam. Aleyküm, Onlara da ve rahmet olalım. Her daim özellikle. görüyorlar. Hocamıza selamlar diyorlar. En azından onu da iletmiş oluyor. Allah razı olsun. Onlara da buradan selamlarımızı iletmiş olalım. İnşallah Müslümanın, Müslümanın arkasından yapacağı dua makbuldür. Biz dua ediyoruz. O kardeşlerimiz de inşallah bizlere dua etsin. Hastanede olan nice kardeşlerimiz var ki Rabbim cümlesine şifaları ihsan etsin inşallah. Amin inşallah. Bir an önce yine ilim dağıtmaya devam eder inşallah. İnşallah. Hayrosu ile. İnşallah. Allah razı olsun hocam. İnşallah. Çok Cümle teşekkür bize. ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programımızın sonundayız. Sizler de yine sorularınızı bizlere İlmi Halet, Lale Gül TV ve Lale Gül TV WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.